Müzekkin nüfus, Nefislerin terbiyesi, Kutbul Arif'in, eşrefolu Rumi Hazretleri, Hak Teâlâ'nın düşmanı olanlar, Ey Aziz! Her kim yasaklanmış ve aklı iptal eden şeyleri yiyip içse, yetinmeyip, bunlar helaldir derse, kafir olur. Hak Teâlâ, kıyamet gününde ''Hani düşmanlarım, getirin onları'' diye seslenir. Cebrail aleyhisselam ''Ya Rabbi, düşmanların çoktur, hangisini buyurursunuz?'' der. Allah Teala şöyle buyurur. Tevbe etmeden ölenleri, sokaklarda sarhoş sarhoş yürüyenleri, haram dediklerime helal diyenleri, kendisine haram olan kadınlarla yatıp kalkanları, salih kullarımı hor görüp incitenleri, zekat vermeyenleri, farz kıldığım ibadetleri yerine getirmeyenleri, bunları getirip cehenneme atın. Ey Aziz! Aklını başına devşir. Birkaç günlük dünya lezzeti için, kendini ahiret sıkıntılarına sokma. Mevla'nın buyurmadığı yerlere gitme. O'nun emrettiklerinden yüz çevirme. Bu hassasiyetle davranır ve yaşarsan, saadete ulaşabilirsin. Sözü yine uzattık. Maksada gelelim. Cennet ehlinin içtiği şarapları konuşuyorduk. Evet, dünya şarabını içip, tevbe etmeden ölenler, cennet şarabını içemez. Cennet ehli, cennette, Canlara bir şey çektiğinde önlerine kuşeti gelir. Velhasıl cennetteki yemeklerin bir tanesini sıkıp ondan düşen bir damla denizlerin acılığını giderir. Denizler şeker şerbet kıvamında bir tatlılığa ulaşır. Ey aziz, cennet nimetlerini kimse tarif edemez. İnşallah oraya varınca görürsün. Allah Teâlâ Kur'an'da mümin kullarını cennete çağırır. Onlara cennetteki nimetleri sayar. Bağları, bahçeleri ve hurileri bildirerek kullarını oraya davet eder. Allah ona rahmet eylesin. Ebu Tayyip'e Selim'den rivayet eder. Cennet ehlinin üzerine bir bulut gelip size ne yağdırayım diye sorar. Hak Teala'nın izniyle ne dilerlerse bu buluttan o yağar. Cenab-ı Hak, cennet ehline gözlerin görmediği, kulakların işitmediği nimetleri ihsan buyurur. Ey aziz! Dünyanın en güzel ve güçlü kokusu bir günlük yoldan hissedilmezken, cennet kokuları kırk yıllık yoldan duyulur. Cennet ehli, bu kokularla karşılanır. Dünyanın bütün kokuları bir araya gelse, cennet kokularının bir zerresi olamazlar. Dünyada, ne kadar hoşluk, lezzet, zevk, şevk ve işlet varsa, cennet lezzetlerinin yanında bir sinek kanadı kadar bile değildirler. Dünya, ahiretin yanında çöplük gibidir. Dünyanın nesi varsa faniyedir, geçip gider. Ahiretse bakidir, Verilen geri alınmaz. Zerre iman nedir? Bir zaman gelir, cehennemde iman ehlinden kimse kalmaz. Zerre kadar imanı olan cehennemden çıkar. Zerre kadar imandan kastedilen nedir? Bilir misin? Kişinin kendisinin ve Allah'ın bildiği bir günahı terk etmesi, zerre kadar imana sahip olduğu anlamına gelir. Mesela biri, hanımını boşasa, ve bunu hiç kimse bilmese, hanımını boşadığı için, nefsine rağmen ona yaklaşmaması, onun zerre kadar iman sahibi olduğunu gösterir. Bir kişi borçlansa, alacaklı bunu unutsa veya ölse, söz konusu borcu, borçlu ve alacaklı dışında kimse bilmese bile, borçlunun, borcunu, ölenin mirasçılarına ödeme gereğini hissederek ödemesi, zerre kadar bir imanın varlığına işarettir. Özetle, Allah korkusuyla, büyük günahları terk etmek, zerre kadar olan imanı elde etmeye vesile olur. Bu imanla, sonunda, cehennemden kurtulunur. Böylelikle ebediyen cehennemde kalınmaz. Yalnız büyük günahlarla ahirete gidenlerin imansız gitmiş olma ihtimali ve korkusu vardır.